tabir vudu 41. var. iki ayağı topuklara kadar yıkama bağlı. Bize Vuhayb Amr'dan o da babası Yahya i̇bn Umr'dan Umre'den etti. Şöyle dedi. Şahit oldum ki Amr i̇bn Hasan Abdullah i̇bn Zeyd'e peygamberin abdest alışını sordu. O da bir taslut istedi de onlar için peygamberin abdest alışığı gibi bir abdest aldı. Şöyle ki, tastan eli üzerine eğerek su döktü. Ellerini üç defa yıkadı. Sonra ellerini tasın içine soktu. Üçer defa avuç ağzını çalkaladı, burnuna su verdi. Sonra elini daldırıp yüzünü üç defa yıkadı. Sonra her bir dirseklerine kadar ikişer defa yıkadı. Ondan sonra da elini sokup başını mes Şöyle ki, her iki elini öne ve arkaya doğru yürüttü. Ondan sonra da her iki ayağını topuklarına kadar yıkadı. 42. İnsanlarca hapta kalan abdest suyu fazlasının kullanılması babı. Celil İbni Abdullah kendi ev halkına misvaklanmasından artan su ile abdest almalarını emretmiştir. Bize Hakem İbni Uteyb'e tahtis edip şöyle dedi. Ben Ebi Cuhalfe'ye den işittim. Şöyle diyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir seferde öğlenin sıcak zamanında yanımıza çıktı. Kendisine abdest alacak su getirildi. Abdest aldı. İnsanlar abdest suyunun artanını alıp teberrüken vücutlarına sürmeye başladılar. Peygamber önüne bir harbe olduğu halde öğleyi ve ikindi iki şerekat şere kıldırdı. Ebu Musa radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir defa içinde su bulunan bir kap istedi. Ellerini, yüzünü kabın içinde yıkadıktan sonra içine su püskürdü. Onlar da bu sudan içiniz ve üzerinize, göğüslerinizde dökünüzü suydu. İbn-i Şihab şöyle demiştir. Bana Mahmud İbn-i haber verdi ki o çocuk iken kendi Kuyularında Rasulullah'ın onun yüzüne su püskürtmüş olduğu için misverdendir. Ve Urve İbn Zubeyr Behir misverden gayrisinden, yani Mervan İbn Hakkim'den söyledi. Misver ve Mervandan her biri arkadaşının hadisini tahkik ediyordu. Şöyle dedi: Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem aldığı zaman sahabiler onun aptiz suyu üzerinde dövüşmeye yaklaşıyorlardı. 43. bağ. Bu geçen battan bir fasıl gibidir. Cad şöyle demiştir. Ben Said İbni Yezid'den işittim. Şöyle diyordu. Teyzem beni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına götürdü de yara Resulallah benim kız kardeşimin bu oğlu ayağından rahatsızdır dedi. Resulullah başımı eliyle sıvazladı. Bana bereket duası etti. Sonra abdest aldı. Ben onun abdest suyundan içtim. Sonra sırtının arkasında dikerdim ve iki omzunun arasında gerdek çadırının büyük düğmeleri yahut da keklik yumurtası gibi peygamberlik mevzunu gördüm. 44. Bir avuç ağzını çalkalayıp burnunu da, burnuna da su veren kimse babı. Bize Amr İbni Yahya, babası Yahya İbni Umar'dan. O da Abdullah İbn-i Zeyd'den etti. Abdullah İbn-i Zeyd kapler eline su öküp ellerini yıkadı. Sonra bir avuç sudan ağzını yıkadı. Yahut çalkaladı ve buruna su verdi. Böylece ağız ve burun yıkamayı üç defa yaptı. Akabinde üç defa yüzünü yıkadı. Ondan sonra dirseklere kadar ikişer defa ellerini yıkadı. Başını önüne ve arkasına bir defa mes etti. Topuklarına kadar ayaklarını yıkadı. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin abdest alışı işte böyledir dedi. 45 Başın bir kere mesledilmesi bağlı. Bize Amr İbni Yahya babasından tartış etti. O da ona babası şöyle demiştir. Ben Amr İbni Ebi Hasan'den şahit oldum. O da Abdurrahman İbni Zeyd'e peygamberin abdest alışını sordu. Bunun üzerine Abdullah İbni Zeyd bir kap istedi. Ve onlar için abdest aldı. Şöyle dedi. Kabı elinin üzerine meylettirip ellerini üç defa yıkadı. Sonra elini kabın içine sokup su alarak üç avuç ile üç defa ağzını çalkaladı. Burnuna su verip çıkardı. Sonra elini kabın içine sokup su alarak üç kere yüzünü yıkadı. Sonra yine elini kabın içine sokup bir seklere kadar ikişer defa ellerini yıkadı. Sonra elini yine kabın içine sokup başını besledip ellerini ileri geri götürdü. Sonra elini yine kabın içine sokup ayaklarını yıkadı. Ve keza bize Musa İbni İsmail tahtis edip şöyle dedi. Bize Vuhayb tahtis etti. İsnazında bundan sonrası tamamen isladı gibidir. Bu hadisin metninde başını mes cümlesi şöyledir. Sonra başını bir kere mesetti dedi. 46 Kişinin kendi karısıyla beraber abdest alması ve Kadının abdest suyu fazlası babı. Ve Umer, Hristiyan bir kadının evinde sıcak suyla abdest almıştır. Abdullah İbni, İbni Umer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında hijab ayeti inmeden erkeklerle kadınlar birlikte bir kat içinden abdest alırlardı. 47. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendisinin abdest suyundan bayınan kimse üzerine dökmesi babuk. Muhammed İbni Munkedir şöyle dedi. Ben Cabir'den işittim şöyle diyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana hasta ziyaretine geldi. Ben ise kendimi bilmeyecek kadar hastaydım. Resulullah abdest aldı ve abdest suyundan üzerime döktü. Ben kendime geldim. Ya Resulullah mirasım kime kalacak? Benim mirasçılarım ancak kelale yani usul furudan olmayan kimselerdir dedim. Bunun üzerine miras payları ayeti nazil oldu. 48. Teknede, çanakta, ağaçtan ve taştan yapılmış katlar içinde yıkanmak ve abdest almak bağlı. Bize Gumeyt Enes radiyallahu anh'dan taksiz etti. Şöyle demiştir. Bir defa namaz vakti geldi. Evi yakın olanlar kalkıp ailesinin yanına abdest almaya gittiler. Bir topluluk da kalktı Resulullah'a içinde su bulunan taştan yapılmış bir tekme getirdi. Tekme ise içinde avucunu açamayacak kadar küçük idi. Orada kalanların hepsi de o tekneden abdest aldı. Râbi der ki, biz se, siz kaç kişiydiniz diye sorduk. Enes 80 yıza daha ziyade edil dedi. <Gülüyor> Ebu Musa radıyallahu anh o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şimdi su bulunan bir kap istedi. Ellerini, yüzünü kabın içinde yıkadıktan sonra içine su püskürdü. Abdullah İbn Zeyd radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Biz onun için Bakır'dan bir tas içinde su çıkarttık. Adres aldı. Şöyle ki yüzü üç defa, ellerini iki defa yıkadı. Başını mesledip, başının önünü ve arkasını sıvazladı, ayaklarını da yıkadı. Ayşe radıyallahu anh şöyle demişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığı ağırlaştı da ağrısı şiddetlendiği zaman benim elimde bakılma kutusunda zevcelerinde izin istedi. Onlar kendisine izin verdi. Şimdi, takiben peygamber iki adam arasında Abbas ile bir başkanı arasında olduğu halde ayakları yerde sürünerek çıktı. Ayşe'nin rivayet eder Abdullah şöyle dedi. Ben Ayşe'nin sözünü Abdullah İdmi Abbas'a haber verdiğimde o diğer adam kimdir biliyor musun dedi. Ben hayır bilmiyorum dedim. Abdullah o Ali'dir dedi. İşte Ayşe tahdis eder ki Peygamber onun evine gelip ağrısını şiddetlendikten sonra Üzerime bağlar çözülmedik yedi kırba su dökün. Belki hafiflerim de insanlara tavsiyede bulunabilirim dedi. Bunun üzerine hadisi Peygamber Zevcisi Hafsa'ya ait olan bir reyn içerisinde oturuldu. Sonra o kırbanın suyun üzerine dökmeye başladı. Nihayet o da artık yaptınız diye işaret etmeye başladı. Ondan sonra insanların yanına çıktı. 49. Tastan abdest almak bağlı Bana Amr İbn Yahya babası Yahya'dan o da tahdis etti. Yahya şöyle demiştir. Amcam Amr İbn Ebi Hasan abdest almaktan çok sorar dururdu. O Abdullah İbni de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem abdest alırken nasıl gördüğünü bana haber ver dedi. Burun üzerine Abdullah bir tas su istedi. kabın içine ellerini üzerine eğip ellerini üç defa yıkadı. Sonra elini tasın içine sokup bir avuç sudan ağzını çalkaladı ve burnundan su çıkardı. Bu ağız burun yıkamayı üç kere yaptı. Sonra elini kaba sokup su avuçladı da üç defa yüzünü yıkadı. Sonra dirseklere kadar ellerini iki defa yıkadı. Sonra eliyle su alıp başının önünü arkasını o su ile mesetti. Ondan sonra ayaklarını yıkadı. Bunun ardından ben peygamberi gördüm. İşte böyle abdest alıyordu dedi. Bize Hammad sabitten o da Enes'ten tartış etti ki o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kap su istedi. Kendisine içinde biraz su bulunan ağzı geniş dibi dar bir kap getirildi. Parmaklarını İçine koydu. Enes dedi ki artık ben onun parmakları arasından e, akan suyun kaynayışına bakmaya başladım. Enes dedi ki o sudan abdest alanları 70 ile 80 arasında tahmin etti. 50. Müt miktarı su ile abdest almak bağlı. Bize. de Mısar tahdis edip şöyle dedi. Bana İbn-i Cübe'yi edip şöyle dedi. Enes radıyallahu anh'dan işittim şöyle diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir sağ ve nihayet beş müd miktarı su ile vücudunu yıkardı. Yağıp yıkanır. Bir müd ile de abdest Elli 51 mesler üzerine meslet mektabı. Bize Esba i̇bn Ferit el-Mısri İbn-i Veheb'den etti. O şöyle demiştir. Bana Amr i̇bn Haris tahdis edip şöyle dedi. Bana i̇bn Nadir Ebu Seleme İbn-i Abdurrahman'dan, o da Abdullah i̇bn Ömer'den, o da Saad i̇bn Ebu Vakkas'dan tahdis etti. Saad peygamberin mesler üzerine mes söyledi. Abdullah i̇bn Ömer bunu babası Ömer'e sordu. Ömer de, evet peygamber mesetti Saad peygamberden rivayetten sana bir şey söylediği zaman sen artık o meseleyi başkasına sorma dedi. Ve Musa İbni Ukbe söyle dedi. Bana Ebu nedir? haber verdi ki ona da Ebu Selem'e haber vermiştir. Ona da saat tahdis etmiştir. Bir rivayette Umer oğlu Abdullah yukarıda geçen sözü tartında söylemiştir. Urvet İbni Mugre'den o da babası El-Mugre tutmuş şubeden tarzı etti ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir seferde hacetini def için dışarıya çıkmış. Hacetinden döndüğü zaman Muğre içinde su bulunan bir kap ile ardından gitmiş. Resulullah'a su dökmüş. Resulullah da abdest alıp mesler üzerine mesletmiştir. <gülüyor> Bize şey şeybanı Yahya İbn-i Ebi Kesir'den, o da bu Seleme'den, o da Cafer İbn-i Umeyyye' et Damr e babası Amr İbn-i Umeyye, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in mes' üzerine mes' gördüğünü haber vermiştir. O hadisi Yahya'dan rivayet etmekte Şeyban, Harb İbn-i Şeddad ile Eban mutabah etmişlerdir. Bize El-Evza'yı Yahya İbni Ebi Kesir'den, o da Ebu Selam'dan, o da Cafer İbni Amr'dan, o da babası Amr İbni Umeyye'den haber verdi. Amr İbni Umeyye, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i gördü, tavırı ve mesveri üzerine meslediyordu, demiştir. Bu hadisi Yahya İbni Kesir, o da Ebu Selam'dan, o da Amr'dan rivayet etmekte, Mamil İbni Raşid El-Evza'yı müteahhit bahat etmiştir. Burada Amr, ben peygamberi gördüm demiştir. <gülüyor> 52. Bab abdestliyken ayaklarını mesler içine soktuğu zaman tabi bu güzel radiyallahu anh şöyle demiştir. Ben bir seferde peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mahiyetindeydim. Abdest alacağı sırada meslerini çıkarmak için davranın. Peygamber bana onları bırak Çünkü ben ayaklarımı abdestli oldukları halde mesler içine soktum buyurdu. Ve mesleri üzerine meslek koyun eti ve sevik yemekten dolayı abdest almayan kimse bağlı. <gülüyor> Ebu Bekir, Umar ve Osman'dan Osman yediler ve abdest almadılar. Bize Malik Zeyd İbni Eslem'den, o da Kıfa İbni Yeser'den, o da Abdullah ibni Abbas'tan haber verdi. O şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem koyun küreyi yedi, sonra abdest almadan namaz kıldı i̇bn Şarb şöyle demiştir. Bana Cafer İbn Ebi Ümeyye haber verdi. Ona da babası Amr İbn Ümeyye haber verdi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pişmiş koyun küreğinden et kesip yerken görmüş. O sırada Resulullah namaza çağrılmış. Bunun üzerine bıçağı bırakıp abdest almadan namaz kılmıştır. 54. Sevik yemeği yemekten dolayı abdest almayıp sırf ağzını çalkalayan kimse bağlı. Soy İbn-i Numan haber verdi ki kendisi Hayber yolunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte sefere çıkmıştır. Nihayet sahbaya ki o Hayber'in aşağısındadır. Vardıkları zaman Resulullah ikinci namazını kıldırdı. Sonra azıkları istedi. Kavuttan başka bir şey getirmediler. Resulullah onunla ilgili emrini verdi ve kavut ısıtıldı takip benim o kavuttan Rasulullah da biz de yedik. Sonra da akşam namazını kalktı. Ağzını çarkaldı, biz de çarkaldık. Sonra ateş almadan namaz kıldı. Bize ilnuve hep haber verdi. Bana Amr bu keilden, o da kureyilden, o da müminlerin annesi meymu eden haber verdi ki Peygamber sallallahu Aleyhi ve Sellem'in meymu'nun yanında bir Yürek yedikten sonra abdest almadan namaz kıldım, kılmıştır. 55. Süt içmekten dolayı ağız çalkalanır mı? Babı. Bize Leis Ukayil'den, o da İbni Şahab'dan, o da Beydullah İbni Abdullah İbni Utbe'den, o da İbni Abbas'tan tahtıs etti. O şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem süt içti de ağzını çalkaladı. Ve bu yağlıdır buyurdu. Bu Hadis İbni Şah'tan rivayet etmekte Yunus İbni Yezid ile Salih İbni Keysan'da ayrı ayrı ukkayla mutabas etmişlerdir. 56. Uyumaktan dolayı abdest almak ile bir iki uyuklamaktan yahut uyuklama sebebiyle başına bir defa beni öte meylettirmekten dolayı abdest almayı vacip görmeyen kimse bağlı. Ayşe radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Biriniz namaz kılarken uyukladığı zaman uykusu gidinceye kadar yatsın. Çünkü uyuklayarak namaz kılarsa bilemezler istiğfar edecek iken belki de o kendine söyler. Bize Eyüp Ebu Kırabi'den o da Enes'ten tahsis etti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birimizi namazda uyuklarsa uyusun ta ki okuyacağı şeyi bilsin. Bize Sufyan es-Servi Amr ibni Amr'den tahsis etti. O ben Enes'ten işittim demiştir. Bu hali şöyle dedi. Ve bize müddet tahsis edip şöyle dedi. Bize Yahya İbni Said El-Kattal Sufyan Esseli'den tahsis etti. Sufyan şöyle demiştir. Bana Amr İbni Amir enesten tahsis etti. Enes şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her namaz vaktinde abdest alıp idi. Ravi Amr İbni Amir dedi ki ben Enes'e ya sizler nasıl yapardınız dedim. Enes her birimize abdestini bozmadığı müddetçe bir vakitten ziyade için adres kafi gelirdi. Bana Süveyd i̇bn Numan radıyallahu haber verip şöyle dedi. Hayber yılında Resulullah'ın mahiyetinde sefere çıktık. Nihayet sahbaya vardığımız zaman Resulullah bizlere ikindi namazını kıldırdı. Namazı kıldırınca yiyecekleri istedi. Kendisine sevik yani kavuttan. Başka bir şey getirilmedi. Yedik içtik sonra akşam namazına kalktı. Ağzını çalkaladı. Sonra abdest almadan namaz kılman namazını kıldırdı. Bize Celir Masum'dan o da Mücahit'den o da İbni Abbas'tan tahsis etti. O şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine yahut Mekke bahçelerinden bir bahçenin yanına, yanından geçti. Derken Kabirlerde, kabirlerinde azap olunan bu iki insanın sesini işitti. Peygamber, bunlar azap oluyorlar. Hem de azap olmaları büyük bir şey için değildir buyurdu. Sonra da şöyle devam etti. Evet, onların birisi değildir, sakınmazdır. Diğeri de koğuculuk ederdi. Ondan sonra yaprakları soyulmuş bir kurma dalı istedi. Dalı iki parça yaptı. Her birinin üzerine bir parça koydu. Ya bu bunu niçin yaptın denildi Bunlar kurumadıkları müddetçe yahut kadar onlardan azap hasret edilir dedi. 59. sidi yıkamak hakkında gelen hadisin babı. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabir sahibi için o sidiğinden sakınmazdır buyurdu. Da insan sidiğinden başkasını dikletmezdi. Bana Ata İbni Ebu Meymun'e Enes İbni Malik'ten taksit etti. O şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hacetin yerine getirmek için dışarıya çıktığı zaman ben kendisine su götürürdüm. O da su ile kendini yıkardı. 60. Bağd baht, geçen Bağd'dan bir fasıl gibidir. Bize El-Ameş o da Taus'tan, o da i̇bn Abbas'tan tahsis etti. O şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki kabrin yanına uğradı. Bu arada azap, bunlar azap olunuyorlar. Azap olunmaları da büyük bir şey için değildir. Bunların biri silikten sakınmazdı. Diğeri de laf taşı, koğuculuk ederdi buyurdu. Ondan sonra yaprakları soyulmuş bir yaş kurma dala aldı. Onu iki parça etti. Sonra bir kabre her bir kabre dikti, ya Resulallah bunun için yaptın diye sordular. Bu çubuklar yaş kaldıkları müddetçe belki onlardan azaltları hafif buyurdu. Muhammed İbni Muqsenna şöyle dedi ve bize Veki tahsis ettim şöyle dedi. Bize Ameş tahsis şöyle dedi. Ben mücahitten bunun benzerini işittim. <gülüyor> o sidiğinden sakınıyordu. 61, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin insanların bedevi mesçikteki işemesinden ayrılıncaya kadar bırakmamaları bağlı. Bize İshak Enet İbni Malik'ten haber verdi ki o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mesçikte işemekli olan bir bedeviyi gördü de onu bırakın buyurdu. Nihayet işemesinden ayrıldığı zaman bir miktar su istedi. O suyu sildiğin üzerine döktü. Doğru şöyle demiştir. Bana Umeydullah İbni Abdullah İbni Utbe İbni Mesut'tan haber verdi. Ebu Hureyre şöyle demiştir. Bedevinin biri dikilip meçilin içine işini oradaki insanlar Bedevi'ye doğru bağırıştılar. Peygamber onlara serbest bırakın. Sonrası dinin üzerine dolu bir kova yağ, bir kova su dökün. Çünkü sizler ancak kolaylaştırıcılar olarak, kolaylaştırıcılar olarak gönderildiniz. ''Büçlük yapıcılar olarak gönderilmediniz.'' buyurdu. Bize Abdan taksit edip şöyle dedi. Bize Abdullah İbni Mubarek'e haber verip şöyle dedi. Bize Yahya ya İbni Said haber verip şöyle dedi. Ben Enes'ten İbni Malik'ten işittim. O peygamberden bu hadisi civayet etti. 63. Cuma Sidiğin üzerine su döker. Den, Enes i̇bn Malik'ten işittim şöyle dedi. Bir bedevi geldi. Mescidin bir tarafına işedi. İnsanlar onu azarladılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem azarlayanları nehyetti. Bedevi işemesini bitirince peygamber büyük yahut dolu bir kova su istedi de bu su sidiğin üzerine döküldü. 64 64 Çocukların siliğinin dökme babı. Müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme küçük bir çocuk getirildi. Çocuk onun elbitesinin üzerine işip, işedi. Resulullah hemen su istedi. Onun siliğinin üzerine döktü. Bize Malik İbni Şah'tan, o da İbni Abdullah İbni Abdullah'tan, o da Utbe'den, o da Muhsil kızı Umlu Kays'tan haber verdi. O henüz yemek yemeyen küçük bir oğlunu Resulullah'a getirmişti. Resulullah çocuğu kucağına oturttu. Akabinde çocuk peygamberin elbisesinin üzerine işedi. Resulullah su istedi. Suyu azar azar sidiğin üzerine döktü de onu yıkamadı. Ayakta ve oturarak işemeyen hükmü babı. Kuzeyfe radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kere ensardan bir kavmin süpürün tülüğüne vardı da ayaktan dikilerek işedi sonra da su istedi ben de ona bir miktar su götürdüm kendisi onunla abdest aldı 66. Arkadaşının yanında işemek ve duvar ile süpürlenmek bağlı Kuzeyfe radiyallahu halktan şöyle demişti ben kendimi bildim mi ben peygamber ile beraber yürüyordum <gülüyor> Derken peygamber bir kalmin bir duvar arasındaki süprüntülüğüne geldi ve herhangi birinin dikelmesi gibi dikelip işedi. Ben de ona ondan uzaklaştım. Kendisi bana işaret etti. Ben de yanına vardım. İşemesini bitirinceye kadar topuğunun yanında yani arkasında dikeldim. 67 Bir kalmin süprüntülüğü yanında işeme bağlı. Ebu Vail şöyle demiştir, Ebu Musa el-Eş'ari sidik serpintileri dokunmasın diye pek ziyade şiddet gösterir ve İsrail oğullarından birinin elbiresine sidikleyerse onu mikraz ile kestiğini söylerdi. Muzeyfe bunu işitince, ah keşke Ebu Musa da böyle şiddetli davranmaktan ve bana söylemekten kendini tutsaydı Resulullah. Bir kalmin süpürtülüğüne geldi ve ayakta dikilerek işedi demiştir. 68. Kanı yıkamak babı. Bana Fatıma Esma'dan o, tahdis etti. O şöyle demiştir. Bir kadın peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip birimiz elbisemiz üzerine hayz görürse ne yapsın buyurdu diye sordu Resulullah. Elbisesini eliyle ovalar sonra da suyla oluşturup sıkar. Bunun üzerine azar azar su döker. Ondan sonra onunla namaz kılar buyurdu. Bize Hişam İbni Ur ve babasından o da Ayşe radıyallahu anh'tan tahsis etti. O şöyle demiştir. Ebu Hubeyş kızı Fatıma peygamberin yanına geldi. Ya Resulallah ben devamlı kanamaya maruz kalınan bir kadınım. Temiz olamıyorum, namaz tek edeyim diye sordu. Resulullah hayır, bu hayz değildir. Bir damardan gelen kandır. Senin asıl haizin başlama zamanı geldiği vakit, namazını bırakarak haizin kesilme zamanı gelince, kendinden kanı yıka, yani yıkan. Sonra da namaz kıl buyurdu. Şam dedi ki, ve babam ve Tübüzü Bey'in de şöyle dedi. Ondan sonra yine vakit gelince, kadar her bir namaz için adres al buyurdu. 69. Meni yıkamak el ile sürtüp ovamak ve kadından isabet eden şeyleri yıkamak buyur. Ayşe radıyallahu anh şöyle dedi: Ben Peygamber'in elbisesinden cenabet izini yıkardım, yıkardım da o elbisesinde yer yer su ıslakları olduğu halde namaza çıkardı. bize Kutebe'ye tahdis edip şöyle dedi. Bize Yezid İbni Züray tahdis edip, edip şöyle dedi. Bize Amr Süleyman'dan tahdis etti. Süleyman İbni yeter ben Ayşe'den işittim ee, ve e, keza bize Muhaddes tahdis edip şöyle dedi. Biz Abdülvahid'den tahdis edip şöyle dedi. Bize Amr İbni Memur o da Süleyman İkni Yeser'den tahsis etti. O şöyle demişti. Ben Ayşe'ye isabet eden menüden sordum. Ayşe, ben onu Resulullah'ın elbisesinden yıkardım da yıkama izni, izi yer yer ıslaklıklar elbisenin de görüldüğü halde namaza çıkardı. 70 cenabeti Yahut Hakk'ın gayrısını yıkayıp da yıkanan şeyin izi gitmediği zaman bize Amr İbni Meymun tahsis edip şöyle dedi. Ben Süleyman İbni Yeser'e cenabetlik isabet eden elbise hakkında buyurdum. Dedi ki Ayşe Radiyallahu anh ben onu Resulullah'ın elbisesinden yıkardım. Ondan Resulullah'ın elbisesinde yıkama izi suyun ıslaklık lekeler olduğu halde namaza çıkardı dedi. Bize Amr İbni Meymun İbni Miran Süleyman İbni Yeser'den o da Ayşe Radiyallahu Ayşe'nin peygamberin elbisesinde meni yıkar olduğu olduğunu yıkamadan sonra da elbisesinde ıslaklık izini yarık birçok ıslaklık izlerini gördüğünü tahdis etti. 71 Develer ve diğer dört ayaklıların koyunların sidikleri ve koyun ağırları bağlı. Ebu Musa sahra yanı başında olduğu halde postacıların elçilerinin evinde hayvan fışkısı bulunan yerde namaz kılardı da Burası ile orası namazın sahilliğinde müsavidir derdi. Bize Hammad İbni Zeyd, Eyüp'ten, o da Ebu Kıhlabe'den, o da Enes radıyallahu anh'tan tahsis etti. O şöyle demiştir: Ukayl veya Ureyne kabilelerinden bir takım insanlar Medine'ye gelirler. Mide hastalığından dolayı Medine'de ikamet etmek istemediler. Peygamber onlara sütlü develerin bulunduğu yere gitmelerini ve develerin sidiklerinden ve sütlerinden içmelerini emretti. Onlar da gittiler. Sağlamlaştılar. Sağlamlaştıkları zaman peygamberin çobanını öldürdüler ve develeri sürüp gittiler. Bu haber gündüzün evlerine geldi. Peygamber arkalarından bir müfreze gönderdi. Gündüz yükselince adamlar getirildiler. Resulullah onlara Kısası olarak ellerinin ve ayaklarının kesilmesini emretti. Bu canilerin gözleri de oyulup harveye atıldılar. Onlar su istiyorlardı. Ölünceye kadar kendilerine su verilmedi. Ebu Kılabe'de işte bunlar hırsızlık yapmışlar. İnsan öldürmüşler. İmana girmeleri ardından kafir olmuşlar. Bu cürümleri işlemekle beraber Allah'a ve Resulü'nün Muharip olmuşlardır dedi. Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescidin bina olunmasından evvel koyun ağlarında namaz kıldırır idi. 72 Yağ ve su içine murdar şeyler düşmesinin hükmü babı. Ve zuhri murdar şeye ait tad yahut kovu yahut renk suyun değişti değiştirilmediği müddetçe suda beis yoktur. Yani sumurdar olmamıştır demiştir. Hammad İbni Ebi Süleyman ölmüş kuş ile sumurdar olmaz demiştir. Ve keza zuhri, fil ve diğerleri gibi ölü hayvan kemikleri hakkında bunlardan tarak, yağdanlık yapıp kullanarak bunlardan beis görmeyen birçok Selef alimlerine yetişti demiştir. Muhammed İbni Selim de İbrahim nihayiden fil dişi ticaretinde beis yoktur demiştir. Bana Malik İbni Şah'tan o da Ubeydullah İbn Abdullah'tan o da İbni Abbas'tan o da Meymune'den tahsis etti. O şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme donmuş yağın içine düşmüş fareden soruldu. Resulullah fareyi ve etrafındaki yağları atınız. İşte bunların topunu atınız da yağınızı yiyiniz buyurdu. Bize Malik İbni İsa takdis şöyle dedi. Bize Malik İbni Şahab'dan, o da Ubeydullah İbni Abdullah'tan, Ubey Uteyde İbni Mesut'tan, o da İbni Abbas'tan, o da Meymure'den takdis etti. O şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir yağ içerisine düşmüş fareden soruldu. O fareyi ve farenin esrafındaki yağları alınız da bu alınanların hepsini asınız. buyurdu. Ali yüb Medini yukarıdaki isnatla kendisi dedi ki Manda şöyle dedi İmam Malik bize i̇bn Abbas'tan o da memur eden diyerek sayamayacağım kadar hadis söyledi. Bize Mâmer i̇bn Raşit Raşid Hemmam, o da Münebbihten o da Ebu Hureyre'den haber verdi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur Müslümanın Allah yolunda alacağı her yara, Kıyamet gününde yeni açıldığı andaki reyeti üzerine kan fışkırıyor gibi olur. Rengi kan rengidir fakat kokusu mis kokusudur. 73 atmayan durgun subabı. Bize Ebu Zinat haber verdi. O da Abdurrahman. İbn-i o da Araç'tan tahtis etmiştir. O da Ebu Huleyri'den işitmiştir. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle buyururken işitmiştir. Bizler, bizler sonra gelenleriz. Kıyamet gününde öne geçecek olanlarız. Bu geçen hadis isnadıyken iken isnadı ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hiçbiriniz atmayan durgun suya işemesin. Sonra ondan su alıp yıkanır. 78. bağ <gülüyor> Namaz kılarken sırtına pislik yahut da cife atıldığı zaman o kimsenin namazı bozulmaz. Umel, İbn Umer namaz kılarken elbisesinde kan gördüğü zaman o elbiseyi bırakıp namaz kılmasına devam ederdi. Said İbni Müseyyip ile Şabi insan elbisesinde kan yahut meni varken namaz kıldığı zaman yahut da Kıbrı'dan başka tarafa namaz kıldığı zaman yahut teyini ve namaz kıldıktan sonra vakti içerisinde eriştiği zaman on namazı iade etmez dediler. Bize Ab'dan taktis edip şöyle dedi. Bana babam Osman İbni Cebele Şube'den o da Ebu Ishak'tan, o da Amr İbn Meymun'a O da Abdullah İbn Mesut'tan haber verdi. O şöyle demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secde ettiği sırada Buhari dedi ki ve keza bana Ahmet İbn Osman taktis şöyle dedi bize Şurah İbni Meslem'e taksit edip şöyle dedi bize İbrahim İbni Yusuf babasından o da Ebu İsa'dan taksit edip şöyle dedi bana Amur İbni Meymûn'e taksit edip ona da Abdullah İbni Mesut şöyle taksit etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Beytin yanında namaz kalıyordu. Ebu Cehil ile bazı arkadaşları da oturuyorlardı. Derken onlardan biri diğerine Kur'an oğullarının yeni kesilen devesinin dört eşini hanginiz getirir de secdeye vardığında onu Muhammed'in sırtına koyar dedi. O topluluğun en şaki olanı seyirtip onu getirdi. Bekledi. Peygamber secdeye varınca sırtının üzerine iki omuz arasına koydu. Ben ise hiçbir işe yaramayarak bakıyordum. Keşke benim için menedici kuvvetler olsaydı. İbn Mesud dedi ki onlar gülmeye ve birbirine isnat etmeye başladılar. Resulullah ise secdiden başını kaldırmıyordu. Nihayet Fatıma yanına geldi. Onu sırtından attı. Resulullah'ın başını kaldırdı. Namazı bitirdikten sonra üç defa ya Allah Kureyş'i sana havale ederim dedi. Rasulullah onlara beddua edince bu onlara ağır geldi. İbni Mesud dedi ki çünkü onlar bu Şehirde duanın kabul edilecek olduğuna kail idiler. Onlardan sonra Resulullah isim sayarak Ya Allah Ebu Cehil sana havale ederim. Utbe İbni Rabiye'yi Şeybe İbni Rabiye'yi Velid İbni Utbe'yi Umeyye İbni Halefi Ukbe İbni Ebi Muayt'i sana havale ederim. Yedinciyi de saydı fakat biz onu zapt edemedik. İbn-i nefsim elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki Resulullah'ın saydığı isimlerin sahipleri kanitte yani Bedir çukurunda yere serilmiş gördü. 75. Elbisede tükürük, çümük benzeri şeyler bulunmasın hükmü baban. Ve Urbe İbnü Zubeyir dedi ki Nisver i̇bn Mahreme ve Mervan i̇bn Hakem'den peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir zamanında çıktı ve ravi bu hadisi içinde şu kısmını zikretti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tükürdükçe tükürüğü muhakkak ki sahabilerin birinin elini içine düştü. Akabinde o kimse de bu tükürükle yüzünü ve cildini ovadı. Bize Sufyan es servi Hümeyt'ten o da Enes'ten tahsis etti. Enes radıyallahu anh peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Elbisesinin içine tükürdü, demiştir. Buhari dedi ki, bu hadis İbni Meryem'den uzun uzadıya zikredilip şöyle dedi. Bize Yahya İbni Eyyub haber verip şöyle dedi. Bana bunu itirazlis etti. Ee, ben bu hadisin benzerini peygamberden olmak üzere Enes'ten işittim dedi. 76. 76. babi şira ile ve sarhoş içki ile abdest almak caiz olmaz. Hasan Basri şirayla abdest almayı kerik gördü. Keza Ebu Ali'ye de bunu kerik gördü. Ata İbni Ebi Rebah etmek bana ile ve süt ile abdest almaktan daha sevimlidir dedi. Bize Zuhri Ebu Selem'e'den o da Ayşe'den tahsis etti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sargoşluk veren her içki haramdır buyurmuştur. 77. Kadının kendi babasını, yani babasının yüzünden kanı yıkaması bağlı. Ebu'l-Aliye'de ayağının üzerine meseleli çünkü o hastadır demiştir. Bize Sufyan İbni Uyeyne Ebu Hazım, ona da e, Hazım'dan haber verdi. O da Misak Nisar Essaididen işitmiştir ve şöyle ki Benimle Sehl arasında hiçbir kimse yok iken yani birbirimizi o kadar yakın bulunurken insanlar Sehl'e Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yarasını ne ile tedavi edildi diye sordu. Buna cevaben Sehl şöyle dedi. Bunu benden ziyade bilen kalmadı. Ali kalkanı ile su getiriyor. Fatıma da Peygamberin yüzündeki kanı yıkıyordu. Ve sonra bir hasır parçası alınıp yakıldı ve yarası onunla dolduruldu. 78 Dişlerin misvak misvak ile sürtüp ovalamakla temizlemek bağlı. İbn Abbas ben peygamberin yanında gezeledim. Kendisi dişlerimi ovaladı dedi. Ebu Musa radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına vardım. Onun elindeki misvakla dişlerini sürtüp temizlediğini ve ağzında misvak olduğu halde öğürü gibi u u dediğini gördüm. Bize Celil İbni Hamid Mansur'dan, o da Ebu Vail'den, o da Huzeyfe'den tahdis etti. O Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in gece kalkınca misvak ile ağzını sütüp ovaladı demiştir. 79. Misvakı daha büyük olana vermek babı. Bize Affan İbni Müslim şöyle dedi. Bize Sahb İbni Cüveyriye o da İbni Umer'den tahsis etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rüyada kendimi bir misvak ile dişlerimi ovalıyor gördüm. Yanımda birisi diğerinden daha yaşlı olan iki kimse geldi. Ben misvakı onun küçük olanına uzattım bana büyüğüne ver denildi. Ben de misvakı büyüğüne verdim. Ebu Abdullah el-Buhari der ki bu metni Nuaym Muhammed Abdullah İbn Mübarek'ten o da Hüsame'den Zeyd el-Laysi'den o da Nafi'den o da İbni Umer'den olmak üzere kısa olarak rivayet etmiştir. 80. Geceyi abdestli olarak geçiren kimsenin fazileti babı. Vera İbn Hazib radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurdu. Yatacağın yere vardığın zaman namaz için abdest alışın gibi abdest al. Sonra sağ tarafının üzerine yat. Sonra sonra Allahumme eslamtu ve şey ileyke ve favzu emri ileyke ve elce zahri ileyke rabeten rahbeten ileyke la mecle ve la mence minke illa ileyke Allahumme amantu bil kitabi enzele ve bi nebiyyi lazi ya Allah Kendimi sana teslim ettim. İşimi sana bıraktım. Arkamı sana dayadım. Çünkü ümidim de ancak sendedir. Senden sığınacak, senden yer yine sensin. Senden kurtulacak yer yine sensin. Ya Allah indirdiğin kitabına, bana gönderdiğin peygamberine iman ettim de. Şayet o gece ölecek olursam, fıtrat yani İslam dini üzere ölürsün. Ben bu sözleri söyleyeceğim sözlerin sonuncusu yap. Sen bu sözleri söyleyeceğin sözlerin sonuncusu yap. Berat dedi ki, ben bu sözleri Peygamberin huzurunda tekrar ettim. Allah'ım ve Amin dedi ki, tabi enzelt'e, yavırınca ve Rasulü ellezi erzelt'e dedim. Rasulullah hayır. Rasulü deme. Fakat ve Nebi erselte buyurdu.